Yani anlaşılıyor. Hemen söyleyeyim. İnşaatta anormal bir istihdam artışı söz konusu. Neredeyse istihdam artışının tümünü o açıklıyor. Yani dönemden döneme, Eylül'den Ekim'e. Evet. Ee, dolayısıyla ona ayrıntılara geliriz ama... Yüzde 10'a gidişat... yakın bir düşüşten bahsediliyor. Evet. Sanayi yüzde evet. 9-10'da 7'lik. Evet. Ekonomik gidişatı...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 E, tabii bilançoları bozuluyor. Bu çok bilinen bir etkidir. Özellikle e, Amerika Birleşik Devletleri'nde de e, bu 1930'larda böyle bilanço etkileri ortaya çıkmıştı. E, bu tabii durgunluğa neden oluyor. E, çünkü yatırımlarını kısıyorlar. E, daha az e, şeyi, e, sermaye bulabiliyorlar, işletme sermayesi. Bu üretimlerini kısmalarına neden oluyor. İşten iş, insan çıkartıyorlar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 Bu şeyin mümkün değil. Hani bu bu, bu kadar uh, olaydan sonra, gelişmeden sonra, skandaldan sonra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 şey düşük performanslı, işsizliğin yükseldiği, büyümenin çok düşük kaldığı en iyimser ihtimalle bir yıl bizi bekliyor. Evet, e, tabii bir de şeyi de eklemek lazım buna belki. <gülüyor> yani sadece Avrupa Birliği ile değil, e, mesela Avrupa Konseyi'nden de ciddi uyarılar gelmeye evet. başladı. Yani hukukun üstünlüğünü çinleyerek, evet. al, hakimler, savcılar yüksek kuruluna e, yürütmeye bağlayıcı şeyler yapmak. Yani Erdoğan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 Vakti zamanında bu hukuk devletini çiğneyen darbeci Yunanistan'a yaptığı gibi de tedbirler almayı düşünebilir. Yani Avrupa Konseyi'nin tarafı çünkü şey değil yani Avrupa Birliği gibi değil yani. Değil hayır. Ee, doğru söylüyorsun. Ee, şunu da belki tartışmakta yarar var. Ee, bir de tabii Cumhurbaşkanı faktörü var yani Abdullah Gül faktörü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 Anayasa değişikliği yapın, SSCB konusunda. Şimdi bu tabii birden böyle bir şey olacak olursa mucize demiyorum, zor diyelim. Ee, ama böyle bir şey olacak olursa e, tabii birdenbire şey de hava da değişir. Yani bütün bu söylediklerimizi, bu kötümser diyelim e, öngörülerimizi, senaryoları e, bir anda çöpe de gidebilir yani. E, çünkü bu çok önemli bir e, tabii işbirliği, bir uzlaşma.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 Yani e, bu mesela Paris'teki işte üç e, Kürt evet. militan e, kadının öldürülmesi cinayete kurban gitmesinde. E, yani çok çok tuhaf bir, bir durum var bu, o şeyin. işte şu anda tutuklu olan Ömer neydi neyse hatırlatıyorum. Ömer Güney. Güney. E, şimdi o, o, bu işin içinde olduğu kesin de cinayeti tam o mu işte de başkaları mı yaptı belli değil. Ömer MIT elemanı olduğuna dair bir takım şeyler ortaya çıktı. Ne diyelim işte ses bandı, bir, bir evet. tuhaf bir belge. E şimdi düşünüyorum mantıken MIT'in osluyu bizzat örgütleyen Haga Fidat'ın başında olan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 şey var ne diyeyim ka -ka kaç türlü karmaşık bir düğüm var Evet kontrolden ee, çok çıkmış olacak iş değil yani, yani. bir evet. tarafta bu cemaat iktidar şeyi savaşı ki bu tamamen dershanelerle mi ilgili ki o da bana göre çok inandırıcı değil hani dershaneler belki bardağa taşıran son damla oldu mu olmadı mı bilemiyorum ama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 Bana göre de açıkçası en olumlu senaryo şu olur en ideal senaryo Adana ve Kalkınma Partisi'nde önemli değişiklikler olur Adana ve Kalkınma Partisi Haziran 2011 öncesine döner yani hem Avrupa Birliği işte sürecine şeytan destek veren demokratik reformları ya işgalli olan ekonomik reformlara iştahlı olan bu arada onlar da güme gitti.